Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabb'i olan Allahu u Teala'yadır Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarla üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, Uhud dağı büyük bir olaya tanık oluyordu. Allah Resulü'nün ve kahraman Müslümanların müşriklerle savaşına şahit oluyordu. Ola ki yarın o büyük hesaplaşma gününde de şahitlik yapacaktı. Zilzal suresinin ilk ayetlerinde, yeryüzü kendine has sarsıntıyla sallandığı toprak ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insan ne oluyor buna dediği vakit işte o gün yeryüzü Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberleri anlatır buyruluyor. Uhud dağı büyük bir savaşa şahit oluyordu. Yetmiş müminin şehit düşmesine tanık oluyordu. Bu savaş dünden bugüne ve kıyamet sabahına kadar ümmetin gündeminden düşmeyecekti. Yeryüzü bağrında olup bitenlere anlatacaktı. Uhud dağı kendi önünde gerçekleşen o büyük savaşa tanıklık edecekti. Bu savaş vahiyle insanlığa öğretiliyordu. Ayetlerle anlatılıyordu. Ali İmran suresinin 143 ve 144. ayetlerinde Şayet size Uhud'da bir yara isabet etmişse O kavme de Bedir'de bunun benzeri olan bir yara isabet etmiştir Biz bu muharebe günlerini insanlar arasında Bazen lehte bazen aleyhte olmak üzere döndürüp dururuz Bu ise Allahu Teala iman edenleri tertemiz hale getirsin Kafirleri murdar bir ölümle mahvetsin diyedir Allah zalimleri sevmez. Yoksa siz, içinizden iman edenlerle etmeyenleri, muharebe esnasında sebat edenlerle etmeyenleri, Allah ayırt edip belli etmeden cennete gire vereceğiniz mi sandınız? Halbuki siz, ölümle karşılaşmadan evvel ölümü temenni ediyordunuz. Haydi bakalım, işte onu gözünüzle gördünüz. Fakat siz, seyirciler gibi bakıyorsunuz. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce daha nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür yahut öldürülürse siz geriye mi döneceksiniz? Her kim geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremeyecektir. Allah şükredenlere mükafat verecektir buyruluyor. Dünya bir imtihan yurdu. Zaman zaman aynı şartlar altında müminler de kafirler de kalabilirlerdi. Kafirlerin çektiği sıkıntıları müminler de çekebilirdi. Ama hiçbir imtihan hikmetsiz, anlamsız değildi. Kazanmak vardı, kazanmak ne kadar hoştu. Kazanınca sevinmek doğaldı. Ama kaybetmek de vardı. Kaybetmekse acıydı, hem de çok acıydı. İnsanı çok zorlardı. Müminler verdi. Zaferi lütfeden de rahman Rahim'di. Yeter ki kulu buna layık olsundu. Hazinesi sonsuz olan Rabbi Rahim, ihsan etmeyi çok severdi. Kafire de verirdi. Hak edince kafire de verirdi. Onun da emeğinin karşılığını verirdi. Mümin kuluna rızasıyla, hoşnutluğuyla verirdi. Kafire ise emeğinin karşılığı olarak, Adili mutlak olduğu için verirdi. Kolay zamanlar olurdu. Çilesiz zamanlar olurdu. Dikensiz güller misali. Bu zamanlarda imtihan zamanlarıydı. Rahat zamanlar rehavete neden olabilirdi. Gevşemeye sebep olabilirdi. Tembelliğe yol açabilirdi. Bu zamanlar kul kalbinde olanı dışa vururdu. İş dünyasında zafiyet varsa... Zayıf bir imana sahipse, rahat günlerde rahavet ona egeman olurdu. İş dünyasında belirgin bir gevşeme meydana gelirdi. Ortamını bulduğu için daha çok dünyevileşme söz konusu olabilirdi. Çetin günlerde ise, çetin şartlardaysa, kenara, köşeye çekilmeye yönelebilirdi. Riskten özenle kaçabilirdi. Rengini belletmekten uzak durabilirdi. Mü'mince bir durum sergilemekten kaçınabilirdi. Kul bütün zamanlarda imtihan anaforundaydı. Ne kendini ne de Rabbini altatabilirdi. Özellikle bir noktaya dikkatlerimiz çekiliyordu. Ayetin bir bölümünde temel bir esas öğretiliyordu. Mü'minlerle kafirler arasında günler döndürülüyordu. Yani bazen mü'minler zafer kazanıyordu bazen de mağlup oluyordu. Aynı durum kafirler için de geçerliydi. Bazen yenilgiyi yaşıyorlardı, bazen de yenmenin lezzetini. Niçin böyle evrilip çevrilme oluyordu? Rabbi Rahim bazen yükseklere çıkarıyordu, bazen aşağılara çekiyordu. Bazen bol bol ihsan ediyordu, bazen de kısıyordu. Bütün bunların arka planında ne yatıyordu? Ayet bu manayı, bu arka planı öğretiyordu. Bu ise... Allah-u iman edenleri tertemiz hale getirsin, kafirleri murdar bir ölümle mahvetsin diyedir buyuruluyor. Rahman-ı Rahim, varoluş çizgisinde olan kullarını, hayatını anlam üzerinde düşünüp, tefekkür edip, Rabbani iklime nail olan kullarını tertemiz kılmak istiyordu. Selim bir kalbin sahibi olsunlar istiyordu. İçleri pırıl pırıl, Dışları pırıl pırıl olsun murad ediyordu Güzel bir mümin olmalarını murad ediyordu Onun için imtihan çemberlerinden geçiriyordu Yani arınma çemberlerinden geçirmek istiyordu Çile anaforlarından, dar geçitlerden, zor şartlardan geçirmek istiyordu Bunlar zor geçitlerdi, kulun zorlandığı geçitlerdi Belet suresinde fakat o sarp yokuşu aşamadı o sarp yokuş nedir bilir misin? Açlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır buyuruluyor. Sarp yokuşu aşamamak, hatta yokuşu tırmanmayı hiç göze alamamak. Açlık gününde malını paylaşabilmek. Nefs kendine ait olanı nasıl da dört elle bağrına basıyor. Asla paylaşmaya yakın durmuyor. Paylaşmaya yönelirse malının azalacağını, kendisinin derin sıkıntılar çekeceğini düşünüyor. Böylece tam anlamıyla bencilliğe gömülüyor. Sarp Yokuşu aşmaya hiç yönelmiyor ya da biraz tırmanınca, biraz zorlanınca hemen vazgeçiyor. Sonunda Sarp Yokuşu geçemeyenler konumunda kalıyor. Korku çemberlerinden geçmek vardı Açlık çemberlerinden geçmek vardı Mallardan infak edebilme geçitlerinden geçmek vardı Canları risk anaforundan geçirmek vardı Bütün bunları göze alabilmek Bu çetin ve zorlu yoldan geçebilmek vardı Hatta bir ömür dikenli yollarda yürümek vardı Yana yana bu çetin yollarda yürümek vardı kömür yana yana elmas olurdu. Mümin imtihan ateşlerinde yana yana pırlantaya dönüşürdü. Güzel bir mümin olurdu. Daha güzel bir mümin olurdu. Sadıklardan, sarihlerden olurdu. Cennet güzellikler diyarıydı. Cennete alaya ancak güzel olanlar giderdi. Dünya yolculuğu güzelleşme yolculuğuydu. Tekamil yolculuğuydu. Olgunlaşma yolculuğuydu rahman Rahim Mümin kullarında sarsılmaz bir tutum istiyordu Rüzgarlar Kasırgalar savurabilirdi ama Yerinden oynatamazdı Sabitelerinden taviz vermezlerdi Bir muharebe ortamıydı Çetin bir savaş ortamıydı Er meydanıydı Can pazarı kurulmuştu Canı seve seve vermek vardı Yardan ve serden geçmek vardı Tatlı canı Asıl sevgili uğruna vermek vardı. Can pazarından kaçmak da vardı. Canı seve seve vermek de vardı. Ya da çaresizlik duygusu içerisinde isteksiz isteksiz canından olmak da vardı. Ayeti i Kerime'de yoksa siz savaş meydanlarında sebat edenlerle etmeyenleri Allah ayırt edip belli etmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız buyuruluyor kimileri söz zemininde tam bir cangaver kesiliyordu. Korkusuz bir yiğit havalarına giriyordu. Ama iş başa geldiğinde, sıcak savaş kapıyı çaldığında, kalpleri korkudan yerinden çıkacakmış gibi oluyordu. Sözle iş arasında, kelamla fiil arasında devasa bir uçurum vardı. O uçurumu göze alanlardan olmak gerekiyordu. Sonra ölümden korkmanın, Ecele faydası olabilir miydi? Korkunca ölüm kişiden uzaklaşır mıydı? Alimran suresinin 145, 146, 147 ve 148. ayetlerinde Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse için ölüm yoktur. Ölüm zamanı Allah'ın ilminde kararlaşmış bir yazıdır. Kim dünya menfaatini isterse kendisini ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenlere mükafat vereceğiz. Nice peygamberler vardır ki onunla beraber kuşu ile donanmış alimler savaştı da Allah yolunda başlarına gelenden dolayı ümitsizliğe düşmediler, gevşeklik göstermediler. Miskinlik etmediler. Allah sabredenleri sever. O alimlerin sözü sadece şu idi. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve yaptığımız taşkınlıkları bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl ve kafir topluluğa karşı bize yardım et. Allahu u Teala da onlara dünya nimetini ve ahiret sevabın güzelliği olan cenneti verdi. Allah işi güzel yapanları sever. Yine aynı surenin 172, 173 ve 174. ayetlerinde Kendilerine yara dokunduktan sonra bile Allah'ın ve Rasulünün davetine icabet edenler Ve özellikle onlardan iyilik yapan Allah'a isyandan sakınanlar için Büyük bir ecir ve mükafat vardır Onlar öyle müminlerdir ki insanlar kendilerine düşmanlarınız olan insanlar Sizin için ordu toplamış bulunuyor Onlardan korkun dediklerinde Allah bize yeter O ne güzel vekildir dediler onlar Allah'tan kendilerine ulaşan bir nimetle, ikramla ve hiçbir fenalık dokunmadan döndüler. Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah büyük lütuf ve ikram sahibidir buyuruluyor. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.